Şimdi evlatlar, çocuklar e, Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle e, dünyada övünme vesilesi olan varlıklarımızdır. Yani insanlar e, dünya hayatını icra ederken mallarıyla çocuklarıyla genellikle övünürler. Yani şu kadar malım var, şu kadar evladım var e, diye öndüklerini Cenab-ı Hak beyan ediyor. Yani bu dünya hayatının tarifinde mal çokluğu ve evladın çokluğuyla insanoğlunun övündüğüne temas etmiş Mevlamız. Peki övüneceğiz ama çocuk bizim için ne ifade ediyor bunu bilmek lazım. Benim şu kadar çocuğum var. Peki ahlaki durumu nedir? İbadet yönü nedir? vesaire gibi noktalarda eğer kendimize hesaba çekmiyorsak bu bizim için nedir? Sıkıntı oluşturacaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde çocuklardan bahsederken onların Allah'ın size bir hibesi yani verdiği, hibe ettiği varlık olarak bahseder. <gülüyor> Yehebu u yeşe'u inâfen ve devam ayeti kerimede yani sizin bir kısmınıza kız, bir kısmınıza erkek, bir kısmınıza her iki cinsten verir yahut akim bırakabilir yani Evlatsız da bırakabilir diyor Cenab-ı Hak hı hı. Evlat bizim için demek ki Birinci noktada Allah'ın bize bir Hibesidir Peki yani bir emanettir Bir noktada Peki başka ayeti kerimelere bakıyoruz Orada Cenab-ı Hak İnnemâ emvâlikum wa evlâdukum fitne Diyor Buradaki fitne nedir? İmtihan Vesilesi Yani yavrularımız bizim için nedir? Bir imtihan vesilesidir. Yani Cenab-ı Hak bunlarla bizi imtihan ediyor. Bunlara karşı görevlerimizi icra edebiliyor muyuz? Bunları istikbale hazırlayabiliyor muyuz? Cenab-ı Hak'la münasebetlerini düzgün kurabiliyor muyuz? Hı hı hı. Bu noktada Cenab-ı Hak bizi hesaba çekeceğini beyan ediyor. Hı hı. Başka ayeti kerimelere bakıyoruz. Mesela ku enfusekum ve ehlikum nara derken Çocuklarımızı ve ailemizi yakıtları insan ve taşlar olan cehennem azabından ateşinden korumamızı istiyor. Yani evlat bizim için demek ki hem imtihan vesilesi hem de istikbali hazırlamamız gereken bir varlık. Peki bu yavru tabi ana rahmine düştükten itibaren hayat hakkı kazanıyor. Doğumla birlikte yapmamız gereken Nedir yani sünnet, Resulullah Aleyhisselam'ın uyguladığı, tavsiye ettiği şeyler nelerdir? Bunları birkaç madde olarak şöyle sıralayabiliriz. Buyurun. Bir tanesi tahnik dediğimiz işlemdir. Tahnik, nedir tahnik? Tatlı bir şeyi çocuğun damağına değdirmek. Resulullah Aleyhisselam'a mesela o çocuklar getirilirdi. Peygamber aleyhisselam hurmayı çiğner, e, o tattan yavrunun ağzına, damağına bir miktar sürerdi. Bu tahniktir. Yani e, iyi bir, mübarek bir insanla e, yavru daha ilk gününde münasebet kuruyordu. Bu önemli bir işlemdir. Yani tahnik olayı, hı hı. hadisesi bir sünnet uygulamadır. Bunu yapmakta fayda var. Peki diğeri nedir mesela? Mesela? Doğan çocuğun varsa saçı tıraş ettirilmesi genellikle yedinci günde hı hı. ve onun ağırlığınca maddi gücü olanlar için altın tasadduk edilmesi tavsiye edilmiştir. Ama genellikle saç tıraşı falan uygulamada fazla yok. Ancak bir miktar fakir fukaraya bir şeyler vermek evet. sünnettir. Bunu uygulamak değil. lazım. Peki bu yavrumuzun yedinci gününde ismi konacak. Hı hı. Ee, i̇smi konurken ne yapmak lazım? Sağ kulağına ezan okuyoruz, sol kulağına kahmet, kahmet getirilmek suretiyle yavruya isim verilecektir. Evet. Tabii vereceğiniz ismin bir Müslümana yakışır. İslam Kesinlikle. örf ve adetlerine uygun olmasına Kesinlikle. da dikkat Kesinlikle. etmek lazım. Bazı kardeşlerimizin, ya hocam işte Kur'an'da geçiyor mu? <gülüyor> Yahut başka bir isim, benzer bir isim olmasını öyle koyalım ki dediklerine şahit oluyoruz. Burada dikkat edilecek şey, çocuğun istikbalde hoşuna giden ve cemaat tarafından yadırganmayan bir isim olması lazım. Sonra telaffuzu da kolay olacak. Yani telaffuzu kolay olan evet. bir isim olmasına dikkat etmek lazım. Resulullah Aleyhisselam'ın mesela Abdullah Abdurrahman isimlerine dikkat ettiği, daha ziyade bunları tercih ettiğini hadis-i şeriflerde görüyoruz. Yavrumuza uygulayacağımız bir şey de sünnet ettirilmesidir. Ee, Hazreti Hasan Hüseyin'in doğumunun yedinci günde, gününde sünnet ettirildiği rivayetlerde geçmektedir. Ee, o halde yavrularımızı sünnet ettirmekte bizim görevlerimiz evet. arasındadır. Hanefi mezhebine göre sünnet olarak geçiyor ama diğer iki mezhepte vacip olarak geçmiş ve İslam'ın şiarı olarak da beyan edilmiştir. Bu uygulama da İslam'a haz, evet, Yahudiler de zaten çocuklarını sünnet ettiriyorlar fakat Hristiyanlar maalesef diğer itikadi bozuklukları yanında bu uygulamayı da terk etmişler. E, genellikle Hristiyanların sünnet olmadıklarını görüyoruz. O halde yavrularımızı emanet olarak düşünecek. Ancak bu sünnet uygulamasında yer alan hususlara dikkat etmenin gayreti içinde olacağız. İnşallah. Bir de ne var? Akika kurbanı dediğimiz. E, yavrularımız için eğer maddi gücü olan insanlar varsa hı hı. E, diyelim ismini koyduğu gün olabilir. Hı hı. Veya müsait olan bir günde Çocuk bloğu çağına erinceye kadar da olabilir. O yavru adına bir kurban kesip hem kendisinin ailenin yemesi hem de başkalarına ikram etmesi sünnet olarak geçmektedir. Hı hı. Bu 5-6 madde yavrularımızla ilgili dikkat edeceğimiz sünnet uygulamaları olarak geçmekte. Hocam buna...